Effective Bust. Hazırlayıp sunanlar Utku Göker Küçük ve Volkan Ağır. sevgili Asıklar dinleyenleri Açık Derginin Spor Köşesi Efektif Fasa hoş geldiniz. Ben Utku Göker Küçük. Biz bu hafta programda sevgili Volkanlar'la telefonun öbür ucunda bağlantı kuracağız ve gündeme dair konuları sizlere aktarmaya, yorumlamaya çalışacağız. Bu hafta gündem tabii ki genel olarak ketboldu. oldu. Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye Milli Takımı ikinci turda elendi. ve çeyrek final hakkını kaybetti. Ancak ondan önce başka bir basketbol haberini sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bu haberde tabii ki tekerlik sandalye basketbolu. 28 Ağustos 7 Eylül tarihleri arasında Türkiye tekerlik basketbol milli takımı Avrupa ikincisi oldu. Avrupa şampiyonasında bu önemli bir detay. Çünkü bu sayede Rio paralimpik oyunlarına katılmaya da hak kazandı tekerlik sandalye basketbol milli takımı. Finalde İngiltere'ye kaybederek ikincilik geldi. Ee, şöyle bakalım aslında Avrupa'da e, ülkelerde tekerlekli sandalye basketbolunun geçmişi çok daha önceye dayanıyor. İlk şampiyona 1970 yılında yapılıyor Belçika'da ancak e, Hollanda, İtalya, İsveç, İsviçre, e, İsrail, İspanya gibi ülkeler tekerlekli sandalye basketboluna 1940'lı yıllarda başlıyorlar. E, Türkiye'de Bedensel Engeller Spor Federasyonu'nun 1990 yılında kurulduğunu ve basketbol tekerlekli milli takımının da 1990 yılında kurulan bu federasyona bağlı olduğunu düşündüğümüzde 20 yıllık 25 yıllık bir geçmişi olan bu spordaki Avrupa ikinciliğinin önemini daha net anlayabiliriz. E, bu açıdan da kendilerini tebrik etmek gerekiyor. E, aynı zamanda e, bu başarıyla birlikte Rio'ya paralimpik oyunlarına katılacak olan takımların da ciddi sayıda arttığını e, söyleyebiliriz Türkiye adına. Geçen haftada konuşmuştuk sevgili Volkan B1 seviyesinde görme engellerde. Takım katılmıştı. Aynı zamanda golbolda da e, hem erkek hem kadın seviyesinde katılım gösterildi Rio'ya. Bu açıdan baktığımızda önemli bir gelişme olduğunu söyleyebiliriz. Tekerlek sandalye, basketboluna ve genel olarak engelli sporunda Türkiye'de. Kesinlikle katılıyorum dediklerine. E, yani 90 yılında kurulmuş olmasına rağmen bir paralimpik oyunu görecek olması da önemli. Ondan öncesinde tabii ki kulüp bazında da dünyanın en iyi takımlarına sahip. Türkiye tekerlekli basketbolda işte Galatasaray'ın kıtalar arası şampiyonlukları var. Eşiktaş'ın hakeza e, dünya şampiyonlukları, Avrupa şampiyonlukları var. O açıdan baktığımızda hızlı bir şekilde gelişim gösterildi spor dalında. ve 2012'de de Londra'da yapılan Olimpiyat Paralimpik Oyunlarında Türkiye katılmıştı. Bir kez daha katılacak 2016'da bu şekilde. Hatta çeyrek finalde yine Britanya'ya eğlenmişti. Aynen öyle. Onu da söyleyelim. Tekrar rakip Büyük Britanya oldu ve ikinci oldu bu sefer de Avrupa'da. 2016'da herhalde böyle giderse doping haberi de almadığımıza göre paralimpik sporculardan daha fazla paralimpik sporcuyu, olimpik sporcuya nazaran e, Rio'da göreceğimizi düşünüyorum. Kesinlikle öyle. E, bu anlamda aynı gelişimi sürdürülmesi adına gerek Bedensel Engeller Spor Federasyonu'na gerekse kulüplere... Ee, bu şubelerine e, önemli pay düştüğünü söylemek gerekiyor. Önemli olan tabii ki hani kli klişe laf ama zirveye çıkmak değil, zirvede kalmaktır zor olan. Ee, umarız bunu sürdürür Türkiye'deki beden bedensel engeller sporunun idarecileri ve sporcuları diye bir temelde bulunalım. Bunun dışında basketbolda da e, bir diğer gündem tabii ki az önce de bahsettiğimiz gibi Avrupa şampiyonasıydı erkeklerde. Türkiye takımı inanılmaz zor bir gruba düşmüştü. İspanya, Sırbistan, İtalya ve İzlanda'dan oluşan belki de Avrupa Basketbol Şampiyonası tarihin en zorlu grubu. Hatta ve hatta kura çekimi yapıldıktan hemen sonrasına denk gelen bir programımız olmuştu. Evet. Ee, biz de ölüm cenaze marşıyla açmıştık Hı. programı. Tam bir ölüm grubuydu ama ya yani gruptan çıkamayacağımızı kimse düşünmüyordu zannedersem. Almanya'nın eski gücündeki bir Almanya olmadığını söyleyebiliriz. Hı. Yani İtalya karşısında belki bir sürprizdi Türkiye'nin önce baya bir fark açarak maçı sürdürmesi. Hatta neredeyse hiç geriye düşmeden maçı tamamlaması. İzlanda'yı da zaten yenmeyi yani bekliyor. Yani İspanya'nın gücü belliydi. Ama Sırbistan karşısında sanki biraz daha dirayetli salınabilseydi Sırbistan'ı yenebilirdi sanki Türkiye gibi geliyor bana ki o, oradan gelecek galibiyet de. Belki hala şu anda Türkiye'nin bir sonraki tura son 8 arasına girmesine imkan sağlayacaktı ama işte Fransa'yla eşleşmiş olması, Fransa'da 3. periyotta vitesi hemen arttırmasıyla birlikte Türkiye dün Avrupa şampiyonasına ve dolaylı olarak da olimpiyat oyunlarına katılma şansına veda etmiş oldu. Aynen zaten işin asıl üzücü olan tarafı da o. Olimpiyat oyunları şansının elden kaçması Türkiye'de. Yani basketbolda dünya şampiyonları da var, olimpiyatlar da var ve bu iki sene takımlar az kadrolarıyla katılıyorlar ama olimpiyatın ağırlığı her zaman daha yüksektir basketbolda. Zaten olimpiyatlara daha az takım katılır, 12 takım katılır ve bu şampiyonanın asıl hedefi de aslında olimpiyat elemelerine katılmakta Türkiye adına. E, bu şampiyonada birinci ve ikinci olan takımlar olimpiyatlara direkt vize alıyorlar. 3. 4. 5. 6. ve 7. olan takımlarda önümüzdeki yıl yapılacak olan olimpiyat elemelerine bir katılma hakkı kazanıyorlar. O elemelerden de çeşitli kıtalardan gelecek olan takımlarla birlikte oluşacak bir şampiyonla düzenlenecek. Ve o şampiyonadan da üç takım olimpiyat vizesi alacak. Şu şartlar itibarıyla Türkiye ilk sekilde kalamadığı için olimpiyat elemelerine katılma hakkını da kaybetmiş oldu. Bu da tabii üzücü oldu. Tırbistan maçından sen de bahsettin. Hakikaten o maç çok kritikti bana göre de. Çünkü o maçı kazansak grup liderliği Gelecekti neredeyse hani Büyük avantaj elde edilecekti Türkiye adını grup liderliği için Kaybedince de Grup dördüncülüğü açıkçası ihtimali çok çok arttı Almanya takımı da hem İtalya'ya Kaybedince hem de bir sonraki gün İspanya'ya kaybedince işte Schröder'in o kaçan faulü hala konuşulur Türkiye'nin grup dördüncü olması Kaçınılmaz oldu ya Schröder maçı yani Almanya takımının sırtta en isim Deniz Schröderdi. Ama Schroeder'ın İtalya maçının son hücumlarından birinde ayağının takılması ve dönüşünde üçlük yemeleri. İşte İspanya maçında da üç atış son saniyede kazanmışlardı. Schroeder ikisini attı, üçüncüsünü kaçırdı. Onu atsa maç oturacak mesela. Yani böyle küçük detaylarla Türkiye dördüncü oldu. Ama tabii işi oraya kadar getirmemekti önemli olan. Yani bu konuda biraz belki eleştirmek gerekiyor ama milli takımın hedefi ya da Ergin Ataman'ın turun öncesi hedefi bu grupta üç galibiyet alıp e, kendini bir güvenli bir yere atmaktı. Ancak e, ve hani bu üç galibiyetle biraz maç seçmeye gerektiriyor aslında. Yani belki de Ergun Ataman Sırbistan ve İspanya maçlarını başta beri hedef maç olarak görmemişti. Bütün konsantrasyonunu İtalya ve Almanya maçlarına vermişti. E böyle olunca da İta İspanya ve Sırbistan maçlarında e, maç erkenden koptu. Yani hiç oyuncular da kendilerini veremediler. Onu hedef maç olarak görmediler. Eee bir ara, araya girmek isterim. Yani evet. taktik açıdan bence mantıklı maç seçip ona göre planını kurmak Ona göre bir beş çıkarıp ona göre oyuncularını rotasyona sokmak mantıklı ama işte zaten burada rotasyon kelimesi Ergün Ataman'ın kelime dağarında herhalde olmayan bir kelime olarak ortaya çıkıyor. Çünkü yani hiç oynatmadığı oyuncular vardı son maça kadar. Şeylerden çok yakındı işte Fransa'da organizasyon çok kötüydü, yollar kötüydü, otel kötüydü, i̇şte dün gece onda maç yaptık şimdi 3.30'da maç yapıyoruz vesaire vesaire. Bütün fiksürü detaylı olarak incelediğimi söylersem yalan olur. Ama sadece Türkiye'nin başına gelen bir dar fikstür şeyi de yok ortada açıkçası. Hı hı. En azından gerçekten öyle bir şey varsa zaten çoktan önceden itiraz edilmeliydi ama Maçlar kaybedildikten sonra değil. Diyelim ki buna itiraz edilmedi ve her takım buna oynamaya mecbur edildi. Neden rotasyonu daha fazla kullanmadı? Yani işte Bobby Dixon, Sinan Güler, Semih her maç 30 dakika oynadılar. Yani bunlar insan insanın da bir şeyi var dayanma gücü var. Yani onları dinlendire de oynatmak daha mantıklı olabilirdi. Olacaktır muhtemelen de. Hatta işte İzlanda maçında daha fazla oynatırsın. Az zaman verdiklerini ya da hedef maçı olarak görmediğin oyun maçlarda, Tırbistan'da e, İspanya maçında mesela daha az zaman alanları oynatırsın. Yani hedef olarak gördüğün maçları aslarını saklarsın. Bu Ayıplanacak veya kötülenecek bir şey değil. Bunu yaparsan sonraki maçı garantiye alacaksın. Ve bu şekilde de diğer oyuncularını da hazır tutmuş olacaksın. Ama Ergin Ataman kulüp kariyerinde de hep böyle oynadı. Milli takım kariyerinde de böyle oynadı. Ama milli takım kariyerinde yani bu Avrupa Şampiyonası'nda yaptığı bu rotasyonsuzluk tercih hataydı bana göre. Yani organizasyonun kötülüğüne, fikstürün zorlayıcılığına laf edeceğine... Önüne konulan tepside ne varsa ona göre tercihlerini belirlemesi daha uygun olacaktır diye düşünüyorum ben. İşte esas mesele o. İzlanda maçı uzatmaya giden maçta gereksiz bir hırsla maçı kazanmaya oynadı. İzlanda takımını yenmek kolay değil. Yani zayıf bir takım gibi görünüyor ama öyle bir oyun stilleri var ki her takıma zorluk çıkartıyorlar. Yani zaten gruptaki hiçbir takım rahat yenemedi onları. Nedense gereksiz bir hırsla onları yenmeye oynadı. Yani yense de yenilse de hiçbir şey fark etmeyecekti o maçta. Ee, ve onun etkileri de Fransa maçından çok net görüldü yani. Ve zaten Ergen Ataman tercihlerinden de vazgeçmedi. Fransa takımına bakıyorum tam 9 oyuncu e, en az 14 dakikalık süre almış. E, Türkiye takımında 10 dakikadan fazla süre alan 5 oyuncu, 7 oyuncu var. Yani e, Fransa takımı benchten 30 sayılı katkı aldı dün. Ve Türkiye 13, 13 sayılı katkı alıyor. Ya, zaten kadro kalitesi olarak Fransa Türkiye'nin üstünde bir takım olarak görünüyor şu anda. Yani olabilecek en iyi kadrolardan biriyle geldiler buraya. Türkiye zaten bir kabuk değiştirme evresinde. Buna rağmen 7 kişilik bir rotasyonla mahkum olmak işte Cedi'ye 37 dakika, Bobby Lixon'a 31 dakikalık süre vermek, Ersan'ın 29 dakika oynadı mesela. Ee, takımı yordu tabii. Ve ikinci yarıdan itibaren oyundan tamamen düşüldü. Şurada var tabii bu bir kabuk değişimi turnuvası olarak görülüyor. Yani yeni jenerasyonun da dahil edilmesine dair bir ilk adım olarak görülüyor ama Bu turnuvada açıkçası Cedi Osman dışında 90 yani 90'ların ortası jenerasyonundan kazanım olmadı açıkçası. Yani ne Furkan Korkmaz, ne Kartal Özmızrak, ne Göksel'in Köksal bu turnuvada açıkçası ne, ne de Melih kendilerini e, bu takımın as oyuncusu olarak gösteremediler. Tabii ki bu kabuk değişimini yapan hocanın yani kabuk değişimi adına takımın emanet edildiği ismin de Ergin Ataman olması da bu anlamda olumsuz bir faktör olarak gözüktü. Yani ne kabuk değişimi yapabildik, ne eskilerden vazgeçebildik, ne yenileri takıma adapte edebildik. Böyle bir geçiş turnuvası oldu. Yani açıkçası turnuva öncüsü hedef şuydu. Yani 3 kaybet alıp gruptan çıkmak, Fransa'dan kaçmak, olimpiyat vizesi almak. Bu hedefi gerçekleştiremedik. E kabuk değişimini de gerçekleştiremedik. E, bu anlamda da olumsuz oldu yani bu turnuva açıkçası. E, hani kaybedilen maçlarında farklı kaybedilmesi kötü oldu. Yani Önceden kaybederdik ama belli bir direnç koyardı Türkiye Milli Takımı. E, onu başaramadılar. Böyle yorumlayabiliriz herhalde Türkiye'nin bu Eurobasket macerasını. Önümüzdeki turnuvalara bakacağız diyerek Aynen. devam etmeye devam edeceğiz herhalde yani. 2014 Dünya Kupası'na wild kartla katılmıştık. Olimpiyatlar için böyle bir şansımız da olmayacak. Evet. Yani ne oldu? Kayıp. Mesela Ersan İlyasov'a bunu geçtim de hani 2020 olimpiyatlarında kaç yaşında olacak diye hesaplamaya çalıştım. 3 yaşında olacak. Yani belki Ersan'a bir olimpiyat... vurabilir buradan ama hani o da tabii ya Arsenilia Sova da ne kadar Olimpiyatı düşünüyor Olimpiyat her basketbolcu her sporcu oynamak ister tabi de ne kadar devam edebilir Türkiye ile onu da tartışmak lazım yani Türkiye'de bunun olma ihtimali yüzde ondur yani dünyada o kadar iyi basketbol ekolleri varken Türkiye kendi içinde federasyonunda kulüp büyülü o kadar karışıkken E, olimpiyata gidebilmesi Aynen, yani. e, tesadüf oluyor hakikaten Aynen. tesadüflerle de Türk sporu bir şekilde ilerlemeye çalışıyor yani. Aynen öyle, zaten. Şey gözükmüyor yani bir sistemlilik bir şeyler falan hani en sistemli dönem belki basketbolda Tanyev olduğu dönemde onda bile e, yıllarca eleştirildi i̇şte kulüple aynı anda yönetmesi eleştirildi çok inatçı olması eleştirildi yanlış oyuncuları oynatma falan eleştirildi ama şu anda hala Tanyev kurduğu jenerasyondan gidiyoruz Aynen. açıkçası. H hala onlar işte takımı sürüklemeye çalışıyor. Yani, yani o, o, o, o jenerasyon oyuncuları şu anda gelseler bu takımda oynasalar bu takım daha iyi bir yerde olabilirdi gibi geliyor bana da yani. Zaten Kesinlikle. hani 2001'de ikinci oldu Türkiye. ondan sonraki hiçbir şampiyonada 8.likten öteye bir derece alamadı. Bunu da söyleyeyim Avrupa şampiyonalarında. Bir de Türkiye'de yapılan dünya şampiyonasında bir ikinciliği var. Böyle bir e, hani futbol milli takımının kaderiyle biraz ortak bir kaderi var Türkiye'nin bunu söyleyebilirler herhalde. Futbol basketliğe ayırmaktan öte yani Genel spor olarak karakterde bu var Yani kazandığımız başarıların birçoğu tesadüfen geldiğini ilerleyen zamanlarda anlıyoruz Ya da gelen başarıların İle ile hurda ile geldiğini ilerleyen zamanlarda anlıyoruz açıkçası Bu da sistemsizliği zaten ortaya koyuyor ee, Bir istersen ekleyeceğim bir şey yoksa Şarkı arası verelim Şarkı e, Kayetrete grubundan gelecek Elegoente teslimli şarkı e, Evet, yani evet. hem 11 Eylül'e Çili'nin 73'te darbesinin yıl dönümüne denk gelmesi bu hafta sonunun hem 12 Eylül'e denk gelmesi Türkiye'de yaşanan darbeye denk gelmesi hem ülkede yaşananlara adamak üzere hani böyle bir antifaşist bir şarkı seçmeyi uygun gördük diyelim ve şarkıyı dinlemeye başlayalım. <gülüyor> Para aguantar lo que el cuerpo sostiene Aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene Aguantamos aunque tengamos los segundos contados Nuestro cuerpo aguanta hasta 15 minutos ahorcado Aguantamos latigazos que nos corten los dos brazos Fracturas en cualquier hueso Tres semanas como un yeso Aguantamos todo el tiempo las ganas de ir al baño Pa' ver el cometa Jali Hay que aguantar 70 años Aguantamos la escuela, la facultad, el instituto A la hora de... cenar. Nos aguantamos los erutos, el pueblo de Burundi sigue aguantando la hambruna. Aguantamos tres días para llegar a la luna. Aguantamos el frío del Ártico, el calor del trópico. Aguantamos con anticuerpos los virus microscópicos. Aguantamos las tormentas, huracanes, el mal clima. Aguantamos Nagasaki. Aguantamos Hiroshima. Aunque no queramos, aguantamos nuevas leyes. Aguantamos Todavía existan reyes, castigamos al humilde y aguantamos al cruel Aguantamos ser esclavos por nuestro color de piel Aguantamos el capitalismo, el comunismo, el socialismo, el feudalismo Aguantamos hasta el pendejismo Aguantamos al culpable cuando se hace el inocente Aguantamos cada año a nuestro presidente Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay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 One, Aguantamos cualquier tipo de dolor aunque nos duela, aguantamos Pinochet, aguantamos avidela, Franco, Mao, Ríos, Mont Mugabe, Hitler y Diamín, Stalin, Bush, Truman, Ariel, Charón y Hussein, aguantamos más de 20 campos de concentración cuando nadas bajo el agua, aguantas la respiración para construir una pared, aguantamos los ladrillos, el que no fuma se si aguanta el olor a cigarrillo, aguantamos que Monsanto infecte nuestra comida, aguantamos el La gente naranja y los pesticidas Cuando navegamos aguantamos el mareo Aguantamos el salario mínimo y el desempleo Aguantamos las Malvinas y la invasión británica En la ciudad de Pompeya aguantamos lava volcánica Y dentro de la lógica de nuestra humanidad Nos creemos la mentira y nadie aguanta la verdad Por lo que fue y por lo que pudo ser Por lo que hay, por lo que puede faltar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 Aguantamos al ateo, al mormón, al cristiano, al budista, al judío, aguantamos al pagano, aguantamos el que vende balas y el que las dispara, aguantamos la muerte de Lennon, la de Víctor Jara, aguantamos mucha guerra, Vietnam, la Guerra Fría, la Guerra de los 100 años, la Guerra de los seis días. Que aguanten la revancha, venimos al desquite, hoy nuestro hígado aguanta lo que la barra invite. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que ha Yeniden birlikteyiz sevgili dinleyenler. Effective Pasta bölümde basketbol şampiyonları'nı konuştuk. Programın geri kalan bölümünde diğer küçük haberlerden sizlere bahsedeceğiz. Gündemde dünya gündeminde Amerika Açık Tenis Turnuvası ve Vuelta Bisiklet Turu vardı. Amerika Açık Tenis Turnuvasını Flavia Pennetta kazandı. Diğer başka bir İtalyan Roberto Vinci yenerek. Roberta Vinci yarı finalde Serena Williams yenmişti. Ve Serena Williams kaybederek bir yıllık Grand Slam yapma şansını kaçırmıştı. Yani bir yıl içerisinde dört Grand Slam'de kazanma şansını kaybetmişti böylece. 1998'deki Tepegraf'ın yaptığından beri bu işi kimse başarmamıştı. Bu anlamda önemliydi. Vuelta bisiklet turundaysa yine bir İtalyan zafere ulaştı. Yani İtalyanların haftasıydı bu hafta. Hı. Fabio Aru, Astana'nın bisikletçisi... Aslında geriden götürmüştü e, etabı. E, son etaba girerken 6 saniye gerisinden gelmişti e, Tom Dumoulin'in. E, ancak son etapta da takım arkadaşlarından da aldığı destekle birlikte etabı kazanmayı başardı tırmanış etab etabını. Fabio Aru Astana takımının Nibali'nin diskalifiyesinden sonra en, önem en önemli kozu olarak gösteriliyordu. E, hakikaten de öyle oldu. İlk iki büyük turda zafer ulaşamayan Astana böylece e, Fabio Aru ile büyük tur valiteyi yı kazanarak yılı tur kazanmadan bitirmemiş oldu. Tom Dumoulin'i tebrik etmek gerekiyor. Aslen bir zamana karşıcıdır kendisi. Bireysel zaman karşıları çok iyidir. Ancak gerek takımından çok iyi destek almadan, gerekse bu karakterin ve tırmanışlar buna rağmen çok iyi performans göstererek bir zamanı karşı olmasına rağmen son etaba 6 saniyelik avantajla lider girdi. Kırmızı Mayo sahibi olarak girdi. Buna rağmen tabii ki son etapta dayanması çok zor oldu ve ilk 3 sıra içerisinde bile bitiremedi maalesef Vuelta bisket turunu diyebiliriz. Gündemde bu haber vardı. dünya sporunda bu hafta içerisinde. Bunun dışında da e, Dünya Güreş Şampiyonası düzenleniyor Amerika'nın Las Vegas şehrinde. Türkiye burada da 3 altın bir gümüş madalya kazandı şimdiye kadar. E, Taha gül, 125 kilo serbestte altın madalya. Selçukçe bir 80 kilo Greco altın madalya. Rıza Kayal 30 kilo Greco altın madalya kazandı. Bun, bunun dışında bir de gümüş madalya var. Selim Yaşar Serbestte 86 kiloda gümüş madalya kazandı Türkiye adına. Ee, Yakup Görün de yine bronz madalyası var. Ee, 70 kiloda. da. E, bunun dışında da kadınlarda ise tek madalya. Elif ficali yaşılırmak. 58 kilo serbeste geldi. E, güreşte hiç fena görmüyoruz aslında. Öyle değil mi sevgili Volkan? E, Şampiyonanın şu anda 3. en iyi takım olarak görülüyor Türkiye. Yani güreşte Türkiye zaten her zaman e, başarılar kazanan bir ülke oldu. Bunu unutmamak lazım. Yani bunu hatta da devam ettirmek lazım. Yani olimpiyat oyunlarına da gibi. dopingsiz bir şekilde madalya kazanmalarını biliyorum kendilerine. Tabii ki hani Murat Alp gibi sporcuların fazla siyasete bulaşmadan sadece sporlarını yapmalarını diyorum. Siyasete bulaştıklarını çünkü ellerini yüzlerini bulaştırıyorlar, uçluk yaparak Türkiye'yi yanlış bir şekilde temsil ettiklerini düşünüyorum açıkçası. Ee, bu konuyla ilgili ufak bir ekleme de yapmak istiyorum. Şimdi son olarak belki de haberimiz bu. Ee, herkes için spor federasyonu diye bir federasyonumuz var. Spor federasyonumuz bu da Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı. İlginç bir karar aldılar ve bundan böyle yoga merkezlerinde dini obje, resim ve heykel bulunamayacak. Farklı dinlere özgü ilahi müzikler çalınamayacak En büyük tartışmada tabi burada talimatı gelen farklı din maddesi oluyor. Yani yogada mistik bir müziğin ve sembolün ve objelerin kullanılması kadar doğal bir şey yok. Hani bu işte iç iş dünyamızı simgeleyen Mevlana gibi, Buda gibi aydınlanmış şahsiyetlerin resimleri bulunuyor diyor özellikle yoga salonlarında. Yoga Eğitmenleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmış olan Erol Benjamin Scott. Yani bunu... Böyle bir karar alınırken de Yoganın bir din olmadığını ekliyor e, Herkes için Spor Federasyonu'nun teknik kurul başkanı Süleyman Gönül Ateş ise Misyonerliğe karşı önlem aldıklarını Savunarak bu kuralı Yitirdiklerini söylemiş talimatı diyor. Biz hazırladık Gençlik ve Spor Bakanlığı da Onayladı Farklı dinlerden kastımız İslamiyet dahil tüm dinler e, O zaman niye farklı dinler diye bir kelime Kullanmışlar tabi orada bir Tanım kullanmışlar o da sorgulanmalı Dinli semboller salona girdiğinde misyonerlik ve siyaset başlıyormuş. Yoga'da spor ise dinle ilgili hiçbir şey bulunmamalı. Haç gibi belirgin objeleri görmek istemiyoruz. Burada da tabii tek örneği haçtan vermiş olmaları. Kuralın esas misyoner bir kural olduğunu e, işaret ediyor bize. E, buradan da hani madem Gençlik ve Spor Bakanlığı bunu onaylıyor ve sporun içinde farklı dinleri ve Siyaseti ve misyonerliği görmek istemiyorlar ise Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Güreş Federasyonu'nun attığı tweetlere bakmasını ben e, buradan öneriyorum. 2016 Rio Olimpiyatlarına gitmek üzere bir galibiyet almış bir sporcunun fotoğrafıyla birlikte yüreğimizde iman kalbimizde vatan diye atılmış bir tweeti var Güreş Federasyonu'nun. Onun dışında cihat meydanlarını pehlivansız bırakma Allah'ım diyerek hmm. sporcuların fotoğrafları paylaşılmış Son olarak da Müslümanlıkla yoğrulan yurdum. Müslümansız bırakma Allah'ım diye bir e, fotoğraf paylaşmışlar. E, sporculardan birinin fotoğrafını. Hani Mevzu, misyonerliği ve siyaseti spordan uzak tutmaksa önce bütün federasyonlardan bunu yapmak gerekiyor. Sadece yogadan vesaire değil. Eğer ki Böyle şeylerin doğal olduğunu, insanların dinli inanışlarını ve işte vatan sevgilerini herhangi bir şekilde göstermelerinin hiçbir sakıncası olmadığını savunuyorlarsa da Gençlik ve Güreş Federasyonu'nun yaptığı gibi o zaman yoga dahil her sporda buna izin vermek gerekir diye düşünüyorum. Bir karar alınıyorsa bu karar alınırken hiçbir şekilde kendi içinde çelişkiler yaratmamalı, herkes için eşit kurallar alınmalı. Madem herkes için sporsa, herkes için eşitlik içeren kurallar konup spor e, o şekilde icra edilmeli diye düşünüyorum. Bu da böylece son haberimiz. Böylece programımızın sonuna geliyoruz. Ee, bizlerden sürenin sonuna geldik. Ee, sevgili dinleyenler, e, dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Telefonun öbür ucunda Volkan Ağır. Ben Utku Göker Küçük. Bu haftaki Efektif pasta sizlerle birlikteydik. Twitter.com Efektif Pass üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Efektif Pass Efektif